Açık Radyo'dayız. E, yol geçen başladı. Evrim Altuğ ve ben Rahmi Ödül. E, yoldayız. Yola çıktık. E, bugün e, yolumuzun üzerinde e, konuşacak e, çok şey var. Binbir Gece Masalları var. Binbir Gece Masalları e, hemen aklımıza e, öykü anlatmayı e, getiriyor ve ...durmadan e, öykü anlatıyoruz... ...belki de tek hayatta kalma biçimimiz... E, ...yeryüzünü anlamlandırma biçimimiz... ...öyküler anlatmak... ...öyküler anlatıyoruz ve e, öyküler dinliyoruz... E, ...Şehrazat da bildiğiniz gibi... ...hayatta kalmak için... E, ...durmadan öykü e, anlatması gerekiyordu... ...aslında Şehrazat'ın durumu... ...tam da insanın e, trajik durumuna e, gösteriyor... Çünkü sustuğumuz zaman, konuşmadığımız zaman sessizlik katlanılmaz gerçekten. Dolayısıyla e, külerle, e, seslerle e, dolduruyoruz mekanı. E, şimdi de e, biz de bunu yapacağız aslında radyoda. Hep bunu yapıyoruz. Sessizliği bozuyoruz. Evrim Altı hafta sonu e, İzmir'deydi. E, Oriyantelizm üzerine Değil mi Evrim? Bir hı hı. sergi vardı ve adı da Binbir Gece evet. adındaydı ve Dolayısıyla bugün Binbir Gece ile Başlıyoruz Arka Sanat Merkezi'nin İstanbul Tophanede'deki Post Empresyonizm sergisine hı. de imzasını Atmış olan Arka Sanat Merkezi'nin İzmir'de düzenlediği Binbir Gece Sergisi Merkezin İzmir'de Alsancak'taki Tarihi Fransız konsolosluğu binasının kendilerine ayrılmış büyük kısmında izlenime açıldı. Ee, bununla paralel olarak da yine e, merkezin bağlı bulunduğu caddenin hemen karşısında da Fransız Kültür Merkezi'nin e, konsolosluğa bağlı resmi yapısında e, yine bir çağdaş Fransız sanatçısının bin bir gece temalı yerleştirmesini görmemiz mümkün. E, Fransız e, kültürünün tabii ki Binbir Gece'ye büyük etkisi var. Çünkü İzmir'i ziyaret etmiş olan bir edebiyatçının diyebiliriz ya da bir gezginin kaleme aldığı ve dünyaya neredeyse tanıttığı bu fenomen, Binbir Gece fenomeni aslında bir bakıma oryantalizminde de tohumlarını atıyor, ekiyor diyebiliriz. Oryantalizmi bugün çok farklı şekillerde yorumlayabiliriz, konuşabiliriz. Örneğin sen Neşra, şey, şehrazat örneği verdi. Şey, bugünkü Şehrazatlar da aslında bir bakarsan, Anchorman'ler, e, spikerler, ölmemek için saat başı <gülüyor> neredeyse gerçeklerle beslenip <gülüyor> konuşuyorlar. <gülüyor> Biraz önce aklıma o geldi. <gülüyor> Medyanın ürettiği oryantalizm aklıma geldi. Çünkü her kanal kendi oryantini ve oksidentini üretiyor bir bakıma baktığında. Yani kendi yayın politikasına göre kendi batısı ve doğusu var. E, bu ...bunu düşünmeden edemedim... Ee, ...Bay Lucien Arkas... E, ...tabii İzmirli doğma büyüme... E, ...ve bu e, koleksiyonda... E, ...şeyi de rastladı bu... ...insanların panik içinde bekleştiği... ...fırtınaya da rastladı... ...İzmir'deki, Ege'deki... ...fakat fırtına yön değiştirdi... ...tercihini yine Yunanistan'dan yana yaptı... E, ...bu ama, da gayet manidar... ...ama aslında fırtınanın da... Fır, ...doğanın da anlatacak öyküleri var... Tabii. O da kendi dilince anlatacaktı fakat anlatmaktan vazgeçmiş galiba evet. başka bir yerde mi? Türkiye'den Anlattı. vize alamadı herhalde. Alamadı herhalde yani. yoksa o da söyleyecek o kadar çok şey var ki evet. doğa aslında bize o kadar çok şey anlatmak istiyor ki biz hala onu bir felaket olarak evet. e, düşünüyoruz. Doğanın felaketleri düşmanca davranıyor bize. Aynen bu sergiye baktığımızda 30 Aralık 2018'e kadar ve ücretsiz e, en önemli bulduğum şey çocuklara ve gençlere yönelik ücretsiz faaliyetleri vaat etmesi e, ve üniversiteli gençlere yönelik özel turlar tasarlanması. Sergi kivniyesine baktığımızda e, önemli isimler, önemli kurumlar var. Misal, e, mesela Jean-Luc Mayso serginin küratörü, Müjde Unustası direktörü, Fransa Ulusal Kütüphanesi Müzik Departmanı'nın katkısı var. Paris Opera Kütüphanesi'nin katkısı var. Efendim Afrika Dünyası Enstitüsü üyesinin e, Silvet Larson'un katkısı var. Çok güzel bir katalog metni var. Paris Sorbonne Üniversitesi Eski Çağ Tarihi Bölümü üyesi Gümeyer'in yine katkısı var. E, bu tür bir kolektif e, işbirliğinin e, teşhiri diyelim bu sergide. E, bu aşamada Mesela Orientalizm'in kostümlerde, müzikte, çağda, plastik sanatlarda ve çağdaş sanatta nasıl e, yansıdığı ve evrildiğini de görebiliyoruz. E, mesela bu masalları bize getiren e, Galan'ın, e, Antoine Galan'ın e, önce Arapça 14. yüzyıldan kalma, 1001 gece el yazmasını ele geçirmesi. Pars çıkışlı bir el yazmasını ele geçirmesi hı hı. ve bunun üstüne de bu edebi teksti üretmesinden söz ediliyor. Ve küratör Jean-Luc bize e, şu referansı gösteriyor. Antoine Gala'nın 1711 tarihli günlük yapraklarına kadar uzanan bu sergi için şunu söylüyor. Çünkü diyor Jean-Luc sergi küratörü çünkü binbir gece masallarının dünyası aslında hayal ürünü olsa bile Bağdat Basra, Halep Şam, Kahire, İskenderiye, İsfahan, Hindistan, Çin, Yakın Doğu Keza burada parantez açıyor ee, Günümüz Suriye'si ve Mağrib gibi düzenli olarak adı geçen şehir, ülkeler için ve biz okurlar için nefes kesen nuraklar ve bu masallarda bahsedildiği gibi e, muhteşem Doğu sayısız okur neslini büyülemeye devam ediyor. Çocuk masalları, bilimsel eserler, çizgi romanlar ya da çizgi filmlerde olduğu gibi. İşte ben bunu çok aslında ironik buluyorum. Ne güzel değil mi? Muhteşem Doğu, doğu düşlerimizi süslemeye devam ediyor. Aynen. Ve aslında Doğu mu Batı'yı, Batı mı Doğu'yu satın alıyor, ediniyor Hı -hı. ya da Hı -hı. sömürüyor. İnan burada birbirine geçmiş çok bence netameli durumlar var. Hı -hı. Misal, bugünkü Irak, baktığında bugünkü Suriye, Hani bin bir geceden ziyade bin bir cephe e, noktasına varmış durumda değil mi? Yani sömürgeciliğin ya da eski sömürgeciliğin mağduru olmuş, bugün de mağduru olmaya devam eden e, çok sayıda ülke var. E, bence orada hiç masallar okunmuyor. Orada tam tarihsine kabuslar yaşanıyor bin bir ...cephe kabusları diyebiliriz. Yani öncelikle şöyle başlıyor zaten ve, e, sömürgecilik. Çağ, özür diliyorum. Çağdaş sanatta bunu çok güzel bir şekilde sömürmeyi sürdürüyor. Tabii çok haklısın. Bu da bir tür oryantalizm. Kesinlikle. Yani e, şöyle başlıyor zaten. E, gerçekten bir hayali bir ülke olarak aslında... E, ...zihinlerde, düşlerde bir hayal ürünü olarak bir ülke tasarlanıyor önce... E, edilecek topraklara yönelik yani bu ister doğu olsun ister e, bulunduğu yere göre batı olsun işte Kristof Kolomb'un da hani batıya doğru yolculuğu yine aslında doğuya ulaşmak için yaptığı bir yolculuktu Hindistan'a gitmeyi düşünüyordu dolayısıyla fark etmiyor burada da yönlerin aslında nasıl e, nasıl e, gereksiz olduğunu iç içe geçtiğini görüyoruz Kristof Kolomb doğuya gidecekti ama batıyı kullandı ...evet ve Amerika'yı... ...ayak bastı... ...Latin Amerika'yı... ...karşılaştığında orayı bir kokain... ...ülkesi olarak gördü... ...kokain de orta çağlarda... ...özellikle tüm halkın içinde yaşayan... ...bir tür ütopik bir ülkedir... ...bolluk ülkesidir... ...örneğin Peter Bruegel'in tablosunda... ...işte çalışmıyor... ...köylüler yatıyorlar... ...ve yiyecekler yanından geçen... ...tabloları vardır... ...yani işin olmadığı, zahmetin olmadığı bir tür e, bolluğun olduğu bir bolluk ülkesi hayali aslında batıların zihnini sürekli as, e, kurcalamıştır ve fetih'i de tetikleyen budur aslında. Yani batı da e, doğuya gitmek istiyor ve e, ama batı ile karşılaşıyor fark etmiyor yine orada bir bolluk ülkesi. <gülüyor> yağmalanacak bir bolluk ülkesiyle buluyor Latin Amerika'da da e, hakikaten e, bu oryantalist ya da ne diyelim bu e, hayali e, ülke e, mefhumu... tamamen hakikaten şeye e, hizmet etme ediyor bir tür tüketim toplumuna tü, tüketime yani bir bolluk Hı -hı. ülkesiyle e, karşılaşmaya Hı -hı. ve onu Hı -hı. olabildiğince yağmalamaya yönelik bir e, bir Anlayış. ...sadece hakikaten... ...doğal kaynaklarını yağmalamakla kalmıyorlar... ...kültürünü de yağmalıyorlar... ...alabildiğine ve kültürel olarak... ...yağmalanmış doğu... ...hakikaten yıkıma uğrarken... ...onun kültürü... E, ...seyahat edip batıya gelip... E, ...raflarda e, sergileniyor... ...satılıyor. Geçen haftada Osman Hamdi Bey'in Kaplumbağa terbiyecisini... ...bu noktada konuşmuştuk değil mi? Sanırım. Ee, onun da aslında bir... ...uzak doğu yapıtından esinlenerek... ...üretildiğini... Ve aslında şu anki duruşuyla da oryantalist bir karakterle üretildiğini hı hı. vurgulamıştık. O zaman şimdi Osman Hamdi'nin yapıtına ne kadar oryantalist ya da ne kadar oksidentalist dememiz gerektiği konusunda ciddi bence verimli kafa karışıklığı yaşıyoruz. Ee, bugünkü medyada ve çağdaş sanatta da bunu görüyoruz. Hı hı. Mağdurun dilini çok güzel sömüren... Hı hı ve post oryantalist ya da oto oryantalist bir şekilde bunu hı hı. pazarlayan çok büyük isimlerimiz var. Çok büyük çağdaş sanatçılarımız var yani. He, gerek yurt içinde söylüyorum bunu. Gerek yurt dışında. Yani bunu açıkça artık söylemek gerektiğini düşünüyorum. Ha ifade özgürlüğüne katılırım veya kariyerlerine ekleyecekleri olumlu aşamalara da, kat da katılırım. Ne bileyim bir, bir müze satın alır, bir koleksiyona girer veya işte çok değerli bir tematik serginin Argümanı çok kuvvetli bir sergimin bir parçası olur. Eyvallah bir şey diyemezsin. Yani hı hı. önceden görmüş, yapmış. Bu arkadaşların, bu e, sanatçıların emeklerine bir şey diyemem ama burada ürettikleri dil ne yazık ki yine otoryantalist ve e, post hı hı. diyebiliriz diye düşünüyorum. Kesinlikle yerden göğe kadar haklısın. Yani öyle bir şey ki biz... Yani aslında... Ayvey, çok özür dilerim. dilerim. Ayvey William Kentridge değil hmm. mi? Bir sürü hmm. isim var. Batı'da bunu pazarlayan evet. değil evet, mi? Evet. evet. evet. Hakikaten doğudan yağmaladıkları imgelerle batıda iş yapanlar var. Ama aynı zamanda e, biz de kendimizden e, geleneklerden yağmaladığımız imgelerle bu topraklarda da iş üretenler var. Dolayısıyla bir tür... Bir tür yağmalama var sanırım bu oryantalist bakış açısında. Ama bunu öyle bir kuruyorlar ki bir kere herkes bulunduğu bulunduğu yerden memnuniyetsiz. Tabii. Yani bir, bir tür sıkıntılı durum yaşıyoruz. Dolayısıyla bir hayali ülke e, e, yaratılıyor. Bir tür ütopik bir durum. Yani e, e, oryantalizmin e, e, oluşturduğu doğu e, gerçek... Ama ne de işte e, oksidantalizmin e, kafasında e, inşa ettiği batı gerçek. Yani dolayısıyla bir tür bir tür e, hala e, mevcut durumdan bir e, rahatsızlık var. Serabi bir durum değil mi? Hı -hı, Sürekli kesinlikle. bir serap hali, esriklik ve simülasyon hı -hı, hali. Hı -hı, Yine hı -hı. ne yazık ki Fransız düşünür, Bozroy'u düşünmeden edemiyorum. Kesinlikle. E, o açıdan Türkiye o kadar garip bir coğrafyada ki gerçek bir köprü, coğrafi olarak bir köprü. Batısına gittikçe Doğulu Doğusuna gittikçe Batılı hissettiğiniz bir köprü hı hı. çok ilginç yani bu yüzden belki sürekli köprü açılışları yapılıyor <gülüyor> ve köprü isimlerine bak yani. belki de ama ama bizim galiba köprüden daha çok köprüleri yıkmakla ilişkimizin olması gerekiyor. Çünkü biz bir türlü bu köprüleri kura kura, biz yönümüzü şaşırmış vaziyetteyiz. Ve köprüleri yıkmadığımız için de hakikaten bu kafa karışıklığı bundan kaynaklanıyor. Diyelim ki bir denizci açılıyor ve hakikaten bir serüvene açılıyor. Ve o serüven onun için o kadar önemli ki onu dönüştürecektir. İşte Odysseus böyle bir destandır. Odysseus açılır Anakara'dan, İthaka'dan ve... Ve yolda başına gelen olmadık karşılaşmalarla dönüşür. Kimlikten kimliğe geçer. Döndüğünde de zaten İtheka'da onu kimse tanımaz. Çünkü o kadar değişmiştir ki sadece köpeği tanır. O da köpeklerin zaten doğal yetisidir. Dolayısıyla biz aslında hiç koparmadık hiçbir şeyi. Biz aslında hep aynıyı üretmek adına... Ee, yine bu topraklardaki oryantel kaynakları durmadan yağmalıyoruz. Aslında biz kendi e, oryantelistimiz orientel, ne diyelim oryantelistimiziz. Biz, biziz <gülüyor> aslında. Niye? Çünkü hala bu topraklarda bir vakit üretilmiş formları yeniden yeniden üretiyorsun. Bir, bir de şöyle bakalım Hani e, Freudian zihniyette alt üst benlik mi, Hı -hı. mirası ya da mefhumu vardır ya belki de Dünya hafızasının ya da e, bireydeki kültürel hafızanın oluşumunda hem oryantalist hem de oksidantalist bir duruşun ya da bilincin kabullenilmesiyle yüzleşiyoruz. Hı. Yani bundan neyi söylemeye çalışıyorum? Hı. ...ne birinin ne diğerinin günahı yok. Kesinlikle. Yani belki de dengeli beslenmekle yükümlüyüz. Şimdi, yani o açıdan <gülüyor> çok özür dileyerek... Bir, ara, şey, ara, bir şey ara verelim. Ay, aradan ziyade bir parantez açacağım. <gülüyor> tamam. Bir e, vefat <gülüyor> haberi aldık bugün. E, Charles Aznavur hayatına gözlerini yummuş. Yine İzmir bağlantısını şöyle verebiliriz. Charles Aznavur 94 yaşında vefat etti. Kendisi Paris doğumlu. Fransa'ya Gürcistan'dan göç ediyor... Konuşuyoruz hı hı. ya oryantalizm, oksidantalizm hikayelerini. Hı hı. E, ve Michael Aznavur, yani e, babası, şarkıcı, hı hı. Gürcistan göçmeni. İzmir'den göç eden annesi de e, oyuncu. Nar Bagdasseryan. Şimdi yani evet. <gülüyor> daha ne diyelim? Evet, evet. Yani doğu nerede, batı neresi ya da karışıyor işler. Bir de mesela aklıma ilk gelen şey mesela bu geleneklerin ya da tarihin yeniden inşası. Bugün örneğin işte Osmanlı kültürünü yeniden diriltmeye çalışılıyor ama tamamen inşa, yeniden bir kurgulama olduğunu görüyoruz. Yani bir tür aslında yine... Oriyantalizm yapılıyor üstelik. Belki aşireye kaçtığı için probleme dönüşüyor. <gülüyor> Kesinlikle. yani hayal hayalle çarparsan gerçek olur hmm. ama hmm. ne kadara inanacağın sana kalmış. Hmm. Akustik bir mola verelim istersen. Hemen. E, çok oryantal bir şarkı geliyor ama çok oksidental bir yorumla diyelim belki de. <gülüyor> Güzel. Sevgili superstarımız Ajda Pekkan söylüyor. Petrol. I'm Evet herkese yeniden merhaba. Petrole övgüler e, dinledik. E, uğruna savaşlar yapılan, e, canlara kıyılan, milyonlarca can belki sırf petrolden e, ölmüştür. Eurovizyona değil mi katılmıştı evet, Ajda? Ajda'nın Eurovizyonda bizi temsil ettiği gayet oryantalist bir parçaydı. Bu kadar güzel bir temsil olamaz herhalde. Bugüne de çok ışık tutuyor değil mi? Bugünün tarihine de aslında e, dair çok şey de e, anlatıyor. E, yani petrolün e, onun da şey hikayesi ya da öyküsü, e, seyahati de çok ilginç değil mi? De onun, e, doğal kaynakları hani yağmalanıp e, batıya e, gidiyor. Sonra e, batılı şirketler üzerinden biz aslında bu e, petrole ulaşabiliyoruz. Yani şey hemen aklıma geliyor. Biz kendi ya yani bu topraklara özgü değerleri bile ancak Batıya e, ...gittikten sonra farkına varabiliyoruz. Yani e, Doğu e, aslında kendine e, bakmayı bilemiyor. Diyelim hani Doğu'yu kabul edelim. Ancak Batı'ya vitrine çıktığı zaman kendini görebiliyor. Belki herkes için bu böyledir. Yani bir ancak biz de kendimizi bir ayna aracılığıyla tanıyabiliyoruz ya. Yani dolayısıyla Batı e, bir anlamda e, Doğu'nun aynası gibi... Yani nedir pazarlanabilen ya da değerli olabilen nedir aslında batıya taşınıyor ve biz o batının aynasında aslında kırılmış bir imge görüyoruz. Çarpıtılmış bir imge ve o imgeleri tüketmeye başlıyoruz. Şeyleri düşün yani pek çok doğunun uygulamaları olan Budizm, yoga işte doğu felsefesi önce batıdaki kişiler tarafından yani pazarlandı terimini kullanacağım. Çünkü hakikaten bir alan yarattı. Sonra... Bunu bir de Amerika yaptı değil mi? Yani sonuçta tabii. kendi 68 hareketinin es esrimeleriyle, edebiyata olan yansımalarıyla çok ciddi şekilde doğu kültürünü batıya, batı tarafından evet. pazarlandı. bir dönem yaşadık. Kesinlikle. Evet, de gerçekten orada yansıtılan imge tam da tüketim amaçlı bir evet. imge. Çünkü ...her an e, normalde... ...hayatın akışını bozmayacak... ...hatta oradaki o makinenin... ...kapitalist makineye uyumlu... ...bireyler üretmek üzere aslında... ...doğunun tekniklerinin nasıl... ...yine e, oraya adapte edildiğini... ...görüyoruz. Dolayısıyla... Doğu ...bir tür kırık bir imge... E, ...çarpıtılmış bir imge... E, ...seyahat ediyor doğudan batıya... ...ve... Tüm o felsefesinin altını oyuyorlar. Çünkü bir yaşam biçimi, bu yaşam biçimi öyle bir yaşam biçimi ki bizim doğayla birbirimizle ilişkilerimizi düzenleyen, kendimizin düzenlediği bir yaşam tar biçiminin içinden çıkmış bir felsefe ise bu batıda, Sadece e, hani işte arıza yapıyoruz bazen o saat zamanı ya da zamanın e, saat zaman dayattığı işte bu ritimde arızalar çıkıyor bizde. O ritme tekrar uyum sağlamak için bu tür teknikleri kullanıyoruz. Ve fetih kültürü yine devam ediyor. Sanata, çağdaş sanata özellikle baktığımızda çok popüler, çok ünlü bir çağdaş sanatçının doğuya yaptığı e, neredeyse cömert, e, Turne, değil mi? Müzikte de bunu görüyoruz, yani bir sürü dalda görüyoruz, sinemada görüyoruz, işte festivalleri konuk gelen Batılı starların baş tacı edilmeleri filan, bir tür şey, yine fetih aslına bakarsan ve bu uğurda biliyorsun ki zaten yurt dışındaki ülkelerin kültürel temsilcileri, kültür ateşelikleri, kültür kurumları çok büyük bir stratejiyle çalışıyorlar. Bunların her biri bir kültür politikası hamlesi aslında bakarsan. Hiçbir izin olmadan hiçbir konser, e, imza günü veya işte kitap yayını gerçekleşmiyor. Bunların her biri birer promosyon, bir dert dertleri var. Ama Türkiye'ye bakıyorsun. Türkiye ulusal kültürünü bugün tanıtmaya, özenmeye veya özendirmeye pardon, e, yönelik bir organizasyonel tutarlılık göremiyorsun. Çünkü Türkiye kendi çok sesliliğini henüz gerçekleştirememiş durumda. Belki ulusal kimlik engelliyor Aynen. çok sessizli ulaşmayı. diyor ki sadece evet sadece bunu söyleyeceksin diyor. Hı hı, Şimdi hı. Yunus Emre Enstitüsü diye bir şey kuruldu ama görüyorsun onun faaliyetlerinin ne kadar monokrom ne kadar e, yani monokültür. Monokültürel olduğunu görebiliyorsun. Dolayısıyla bir mukayese etmekte fayda var. O yüzden söylüyoruz zaten. Hı hı hı. İngiliz Kültür Derneği'ne bakıyorsun, British Council'a, Gothen Institute'e bakıyorsun veya Venedik bir yerindeki pavyonlara bakıyorsun. Hepsi kendi içlerindeki tırnak içinde göçmen figürler veya çok sesli, çok kültürlü figürlerin öne çıkarılmasını aslında önceliyor. Hı hı. Ee, pavyonlardaki sergi biçimleri de böyle. Hep bir hesaplaşma var. Hep hı hı. bir geçmişle, hı hı. ekolojiyle, e, etnografik Kabahatlerle hesaplaşma durumu var. Aslında. Günah çıkarıyorlar. Sürekli günah çıkarıyorlar. Aslında, evet. Fakat bu alışkanlık yani Batı'nın Batı'nın dünyanın çok farklı yerlerindeki işte kültürleri bir bir tür vitrin mantığıyla sergilemesi biliyorsun. 18. yüzyılda mı ne vardı? International ...Paris'te düzenlenen... Tabii. Ne, ne, salon? ...yok yok salon sergilerinden bahsetmiyorum... Fuarı mı ...fuardan ha, evet, söz evet, ediyorum... Evet, şu Fuarda. ...şeyi söylüyorsun... ...hatta Sovyetler Birliği ile Nazi Almanyası'nın karşı karşıya geldiği... Öyle, Ondan pavyonları çok, önce, çok ilginçti ondan çok önce yani 18. belki de yo, yo, 19. yüzyılda o imge geldi he, de. He, 19. Hmm. yüzyılda aslında tüm dünya yani kol, kol, ya da dünya fuarı değil mi? Dünya fuarı, <gülüyor> et, et, <gülüyor> internasyonel düşünsene adamlar dünyanın <gülüyor> e, sahibi olduğu iddiasında olduklarını düzenledikleri fuarlarla e, tasarlamışlardı o fuarda dünyanın çok farklı yerlerinden gelen işte e, örnekler kültürel örnekler vardı hatta Mısır'dan K e, Kahire'den, bir de sokak kurmuşlardı. Birebir aynı sokağı e, kurmuşlardı. Baktığında bu pavyon kültürü batıdaki hala sanatta, biennallerde devam eden bu kültür yine e, yine aynı e, aynı e, izi e, sürüyor. Aynı izden kaynaklanıyor. Bir, yani... bir, evet buyur. Yok yok. Ee, bir Söyle. De, bir de happy hour kültürü var. Yani... Fuarların açılışlarına bakıyorsun, BNR'lerin ön izlemelerine bakıyorsun hı hı. veya sergilerin, aylık sergilerin uğruna 2-3 yıl emek verilmiş sergilerin açılışlarına bakıyorsun. Kimsenin numarında o yapıtlar yok yani bir şekilde büyük herkes o kalabalığa, o esirmeye, o Instagram ya da Twitter ya da işte biliyorsun online sanal paylaşım hırsı hızına yenik düşmüş bir şekilde yapıtlara hiçbir şekilde neredeyse dikkat etmeksizin o açılışta mevcut olarak, tırnak içinde mevcut olarak etrafına, evine dağılıyor büyük bir telaş, panik, anlamadığım bir şekilde. Ve serginin asıl günlerine gittiğinde veya bir hafta, iki hafta sonraki günlerine gittiğinde herhangi bir sergi bir yerel olsun, bomboş. Boş. Tam tak tam takır. Gerçi bu da çok iyi çünkü yapıtlara odaklanabiliyorsun. İronik bir durum yine. Ama o yapıtlara odaklanacak, yapıtlarla e, iletişime geçecek insan sayısında ne kadar az olduğunu tabii, tabii, görüyorsun. Tabii, tabii. Yani o akşam o event aslında tabii. çok önemli ya günümüzün Hadise. neredeyse evet. olay eventler eventler tasarlanıyor zaten. Bu eventleri de tasarlayan var. firmalar var, var mesela tabii. bir promosyonda bir işte bir yerde dolayısıyla bir tür pr -e, promosyon gösteriyor. ...gösterisine dönüşmüş vaziyette açılışlar, ee, insanlar o e, event'e e, katılıp ve kendilerini göstermek ve e, tabii ki ayaküstü de olsa çok kısa e, bir anlıklı durumlar da olsa... ...evet e, söyleşiler geçiyor ama bu söyleşiler e, genellikle e, sanatla e, yapıtları üzerine olmuyor çünkü kimse o akşam e, o sergi gezmiyor ya da gezenler var çok nadir diyelim. <gülüyor> Bir de, bir de biliyorsun kent bibloları var. Kamusal hmm. alanlarda belediyelerin özellikle özel günlerin içini dışına çıkararak sanatçılara ne yazık ki e, sipariş ettikleri e, çok e, neredeyse e, üzücü neticeler aldığımız kent bibloları var. Özellikle e, Ankara'da, e, İstanbul'da çeşitli belediye alanlarında bu bibloları neredeyse ucuz put diyebileceğimiz bu saçma sapan tasarıma sahip olmuş veya edindirilmiş yapıtların tırnak içindeki yapıtları görmemiz mümkün. Yakın zamanda yaşadığımız 15 Temmuz hadisesi üzerine bile çok enteresan yine tırnak içinde yapıtların üretildiğini görmemizi görmemiz mümkün olduğunu ve kiç evet kiç işlerin üretildiğini görmemiz mümkün. Hı -hı. Bu arada bir vefat haberimiz daha oldu. Hızdan bahsettik bu event hızından filan. Paul Virilio e, hayatını kaybetti. Geçenlerde bunu anmıştık. Onun sanat kazası kitabı Korpus Yayınları'ndan çıktı. Silver Lotrinca ile bir nehir söyleşi yapmış. E, Korpus Yayınları Savaş için çok nazik tasarımıyla e, elimizde olan bir kitap tasarlamış. E, Paul Virilio'nun röportajda, şimdi şeyi konuşuyoruz ya seninle, Orientalizm, Oksidentalizm. E, Portfolio'nun çok güzel bir soru ve cevap kısmı var 11 Eylül'den bahsediyorlar ve e, Latince şunu soruyor Viliyor ya, Viliyor ya, Dünya Ticaret Merkezi'ne yapılan saldırıya da bu mesele uyarlanabilir mi? Baudrier buna durumsal terörist aktarım yani teröre terörle karşılık verme adını vermişti diyor ve küresel güçlerin terörizmine karşı terörist tepki e, diyor ve Virilio'nun yanıtı şu Dünya Ticaret Merkezi ile birlikte ikonoklastik bir fenomen edindik ve hiç kimse bunu öngöremedi. İki tür ikonoklazm var. En azından ikincisi şimdi ortaya çıktı. Temsilin ikonoklazmi bu. Tıpkı Fransız devrimi sırasında heykel ve katedrallerin yıkılması gibi Bamiyan Buda'larının yok edilmesinin ikona kırıcılığı vardı. Taliban, Bin Laden önce Buda'larla sonra da Dünya Ticaret Merkezi ile sanırım onlar da iki taneydi değil mi Bamiyan Buda'ları? Bin Laden, bunu yaptılar diyor ve Dünya Ticaret Merkezi kapitalist temsilinin ikonuydu. İşte Wall Street de iki taneydi. Bunlardan iki tane vardı. Budizmin temsilinden sonra kapitalist temsilinin ikonoklazmi geldi. Bunu söylüyorum çünkü sen konuşmamızda Budizmin aslında transferinden de bahsetmiştin. Evet evet çok güzel biliyor Burada hakikaten bir ikonoklazm yaşanıyor. İkona kırıcılık. Ciddi anlamda çünkü hiç biliyorsunuz ikonlar aslında sorgulanmadan kabul edilen bir tür putlardır zaten ikon eşittir put. Bu arada Konya'da ikonadan geliyor yani ikonaymış sınır eski ismi dolayısıyla ikonlar bizim tüm hayatımızı belirliyorlar hatta Nazım Hikmet'in putlara yönelik bir saldırısı da var değil mi? ...putları kıralım diye... ...dolayısıyla bu put kırmaca... E, ...her dönemde karşımıza çıkıyor ki... ...en işte Bizans'ta o... E, ...ikono e, severlerle... ...ikono e, kırıcılar arasındaki... ...yaşanan e, çatışmaları da biliyoruz... E, ...biraz önce yine bir... Olay, ...olaydan bahs eventten bahsettik... ...ikono kırmak gerçekten... ...asıl eventtir asıl olaydır Biz de olayın tam da e, Boer e, e, var bolart e, var bunu simülasyonlu yaşıyoruz bunlara event diyoruz orada yaşanan 11 Eylül'de yaşanan gerçekten bir olaydı Çünkü e, birden bire aklımız e, dumura uğradı. E, şaşırdık. Belki küçük dilemizi yuttuk ve e, bildiğimiz düşünme tarzı e, yerine şaşkınlığa bıraktı e, olay dediğinde gerçekten e, böyle aslında seni yerinden eden e, özneyi yerinden eden e, ve güvenilir e, o akıl yürütme yöntemlerinin çöktüğü bir andır. Biz e, bu tür olaylara e, gerçekten olay diyebiliriz. Bir olaydı. Bir ee, de New York'ta biliyorsun 11 Eylül'ün aynı noktada bu kulelerin bulunduğu yerde şu an müze var. 9-11 müzesi var. Hani biz 15 Temmuz örneği hı. o yüzden verdim. Yani hı. sosyal olayın kültüre nasıl transfer olduğu ve ...belki de kontrputlaşma bu... ...hani evet, yani... Evet. ...öyle bakılabilir... ...şeye geldi... ...aslında ikona kılazm çok önemli... E, ...fakat ben de bir e, kitaptan... E, ...söz edeceğim... ...iletişimden çıkan bir kitap... E, ...aynı zamanda ikonları kırmak da... E, ...yetmiyor... ...bir de derinlik e, yanılsamasını... ...ortadan kaldırmamız gerekiyor... E, ...iletişimden... Michel Foucault'un Mane, Velázquez ve Estetik Modernizm başlığını taşıyan bir kitabı yayınlandı. Kitabın içerisinde Mane ve Velázquez üzerine yazıları var, kaleme aldığı yazılar var. Evalazquez'in Las Meninas üstüne Michel ne Nedimeler başlığını taşıyan bu tablo üzerine e, Michel Foucault'un yazısı daha önce de kelimeler ve şeylerde e, yayınlanmıştı ama tekrar yeni bir çeviriyle hemen çevirmeni söylüyorum. Çevirme, çevir, e, Savaş kılıç e, çevirmiş. E, buradaki aslında Mane'nin yaptığı da o derinlik yanılsamasını ortadan kaldırmak. Yani bizi bir derinlik yanılsamasıyla yıllardır aldattılar yani bir mekan e, temsili, üç boyutlu bir mekan temsilini iki boyutlu tuval üzerinde gerçekleştirmek aslında büyük bir yanılsamaydı. Biz bu yanılsamanın içine e, düştük. Mane'nin yaptığı da bu. Bizi düz bir yüzeyle e, karşı karşıya bırakıyor ve her türlü öykülendirmeden, anlamlandırmadan e, yapıtı boşaltıyor içine. Ve bir anlamda kendi kendinizle e, sessizce baş başa kalıyorsunuz. ...dolayısıyla artık hiçbir öyküye... ...hiçbir derinlik yanılsamasına... ...sığınmak ve bir... ...kaçış oluşturmak... ...ortadan kalkmış oluyor, sığınamıyorsunuz. Dolayısıyla... ...ikona kırmak, ikonları kırmak... ...bir de içinde bulunduğumuz... ...bir derinlik yanılsaması var, bir de... ...biz derin olanların peşinden... ...gidiyoruz ya da derin olduklarını... ...iddia edenlerin... ...dolayısıyla bize derinliklerden bahsediyorlar... ...ve biz... Biz yüzeyi yeryüzünü yatsıyoruz olumsuz diyor Za öyle bir derinlik o kadar yüceltiliyor ki yüzey aslında hıç yani nefret edilecek özellikle yeryüzü bir hale dönüştü. Dolayısıyla bu derinlik yansamasında kırmamız gerekiyor. Onu da mane. 19. yüzyılda 1800'lerde gerçekleştirmişti bir bir daha mı versek Tabii akustik bir malımız daha var ee, savaşlardan cephelerden petrolden ve kültürel yağmacılıktan bahsetmişken bir parça daha dinliyoruz kulaklarımızın son derece aşina olduğu medyanın vaktiyle Körfes, ilk körfez savaşı ki Baudrillard'a bunun aslında hiç yaşanmadığını söylemişti hatırlarsan evet. bu savaş hiç yaşanmadı diye bir ifadesi olmuştu. Körfez Savaşı'nın tema müziği olarak özel televizyonlarımızda sık sık işittiğimiz ama aslen Peter Gabriel'ın imzasını taşıyan besteyi dinleyelim. Herkese merhaba. Peter Gabriel Gabriel'in Passion albümünden bir Evet, e, Hazreti İsa'ya yönelik tarihsel sanırım e, mm -hmm. ünlü aktör Amerikalı aktör e, şimdi ismini tam olarak çıkaramıyorum ama bir Amerikalı aktör canlandırıyordu kendisini mm -hmm. İsa mm -hmm. Hazreti İsa'yı The Feeling Begins parçası Passion albümü 90, 89 mm -hmm. tarihliydi. Ondan sonra da Türk medyasına ...mal oldu ve Köfe Savaşı başlayınca... Hı hı. E, ...bir şekilde... E, bu arada tabii ki e, Peter Gabriel'in Gabriel de bir... E, e, ...world music... ...değil mi? E, e, kavramını inşa etmiş biri olduğunu söyleyebiliriz... ...dünya hı. müziği... E, ...türü olarak ve... E, ve ...dünyanın çok farklı yerlerinden... ...ezgileri, melodileri, sesleri aslında... ...yine e, batıya getirip... E, ...batının e, çerçevesi içinde... E, bize e, sunmuştu dolayısıyla yine o, bu oryantalizm bağlamında e, değerlendirilebilecek bir şey bir de çok kültürcülükle ilişkili tabi e, hani e, hiçbir şey e, kendi başına e, doğu ya da başka kültürlerdeki e, çok hani ok yere özgü değerli bir şey kendi başına bir değersiz olarak bakılırken ama o parça ister müzik olsun ister imge olsun batıya taşındığında ...ve belli bir çerçevede sunulduğunda... ...bir enstalasyon olarak... ...değer kazanıyor... ...ancak arada, o zaman değer kazanıyor... ...bu arada bir düzeltme yapalım... ...Martin Scorsese'nin filmi... ...ve Benim hmm. Defo oynuyor... ...Günaha Son Çağrı... ...dolayısıyla evet. kendimizi düzeltelim... Burada. Ama, ...özür dileyelim... ...tabi tabi bu arada da... ...Pation biliyorsun İsa'nın maruz kaldığı işkenceler... Hmm. ...o işkenceleri... ...süresini aslında... ...sürecini anlatan bitirim. E, neler e, uygulanıyor İsrail'e hatırlamakta fayda var ama gerçekten e, bir de bir de bu yer, yerlerin yok edildiği, yerlilerin e, işkencelere maruz kaldığı yakın e, savaşlar hâli attı hala İçinde bulunduğumuz savaşlar da herkes birer İsa'ya dönüşme potansiyeli Batı gözüyle baktığınızda bir tür yücelme yaratabiliyorlar Batılılar. Yani öyle bir kadraj kullanıyor ki hatırlıyorum yani çok çok çirkin işkencilere maruz kalan bir bir Iraklıydı sanırım. Ee, ve onun fotoğrafı dolaşımdaydı ama neredeyse İsa'yı andıran bir Pozisyon pozisyondaydı. Kulaklıkları ve kafasındaki kukuluklan hmm. türü, kukuletası hmm. ama hmm. tabii ki göremiyor. Hatta e, bir kutu üzerinde ve yanında sanırım köpekler vardı değil mi? Gardiyan köpekleri. Bilmiyorum. Bu fotoğraf daha sonra yine Çağdaş Sanat'a malzeme oldu. İşte yine orada o, aynı e, durumla evet, yaşandık. Top, evet top art neredeyse hı hı. bir işe dönüştü. Şimdi yine sanatçısını tam hatırlayamıyorum ama ne yazık ki bu tür transferler yaşıyoruz. Ayla, yaşayacağız da. Aylan Bebe. Aylan i̇şte Bebe. bu tür Banksy. ilişkenceye maruz evet. kalmış bedenler. Geçen hafta da konuştuk. Evet. E, Contemporary İstanbul fuarında da Suriye'ye dönük böyle bir dönüştürücü evet. iş vardı. Evet. Dolayısıyla evet oryantalizm oksijantalizmin Türkiye'nin sürekli neredeyse e, maruz kaldığı meselelerden biri. Aslına bakarsan şeyi de iyi, buradan çok iyi görebiliriz. Küratörler ve Biennaller tarihimize bakarak da ne kadar orientalist ve oksidantalist davrandığımızı ya da buna ne kadar maruz bırakıldığımızı görebiliriz. E, aklıma ilk gelen Rönneblok yani bakıyorsun değil mi neydi? Orientation miydi? Biennial'in teması. Hı hı. Öyle bir e, temayla e, Biennial yapmış. Dördüncü Bey adı, evet hatırlıyorum. Lazım. Evet. Dolayısıyla İstanbul çok enteresan bir yer. Nereden <gülüyor> baktığına göre değişen. <gülüyor> Türkiye'de öyle. Hatta öyle ki Devlet Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ve ilgili akademik birimlerin arkeoloji politikalarına bakarak bile ne kadar doğuda ve batıda olduğumuzu bile sorgulayabiliriz. Bunun yine kültürel miras açısından bunun en bence şaibeli e, figürlerinden bir ikisi de işte Mevlana Celalettin Rumi değil mi? Hazreti Mevlana kendisi aslen Fars, Tebriş İran teb evet, oradan. Tebrizi zaten evet oradan evet, evet. Konya'ya doğru yola hayat hikayesi çıkıyor diyelim bir de Ferhat da Şirin bence çok ilginç iki figür neden dersen UNESCO Dünya Mirası listesinin internet sitesine geçenlerde bakarken e, şeyi gördüm Dünyaya bu kadar mal olmuş, en azından Orta Doğu hafızasına bu kadar mal olmuş bir çiftin e, mezarının görseline rastladım. Alelade hiçbir şekilde özenilmemiş, e, dokunulmamış, e, yok olmak üzere olan bir bir tür taş. O kadar. Sadece bilen biliyor yerini. Etrafı işte yabani otlarla dolu. Bu gerçek mi? Ben bunun bir söylenci olduğunu düşünüyorum. Evet çok e, düşünüyorum. ben de şaşırdım. Ve yani... UNESCO'nun sitesinde böyle bir görsel mevcut. Hmm. Ferhat Daşir'in mezarı işte yine çok ilgimi çekmişti. Çünkü farklı e, kültürlerde... Belki de onlara bahşedilmiş, bir türbeye dönüşmüş bilemeyiz ama ilgimi çeken oradaki unutulmuşluk, kırıklık evet, evet. ve döküntülük e, haliydi yani. O görselde e, dikkatimi çeken. Bizde de yaşıyoruz bunu. Yani restorasyon adı altında herhangi bir yapıya veya figüre çok büyük ilgi var, alaka var. O o noktaya varıyor ki yapının kendisini aşacak bir kitliğe varıyor bu ee, özen, bu alaka, bu ilgi. Onun yanı başında duran belki de ondan 50-100 yıl eski bir yapıya ise hiç kimse dokunmuyor. Belki özellikle bu dönemde hiçbir şeye dokunmamaları daha iyi. Çünkü dokundukları an bir daha geri dönüşümü olmayacak şekilde tahrip ediyorlar. Yani o kadar çok örneği var ki e, yani say say bitmiyor. E, bence e, bence hiç dokunmasınlar hiç hiçbir, hiçbir şeye restorasyonu da kalkışmasınlar. Çünkü o restorasyonun bir daha e, restorasyonu olmuyor. Çünkü büyük bir tahribat e, yaratılıyor. Çünkü her şey e, yeniden inşa ediliyor. Gelenekler. Gelenekler yine bugün e, durduğu yerden e, inşa etmeye çalışıyor. Bu gelenekleri yeniden inşa etmeye çalışanlar. O gelenekleri kendine yontuyor. Bir nalıncı keseri gibi. Dolayısıyla e, geleneklere, yeniden üretilmiş geleneklere kuşkuyla yaklaşmak gerekir. Hele yeniden ayağa kaldırılmış e, sanat ya da ne, ne diyelim, e, arkeolojik yapıları da yine kuşkuyla yaklaşmak gerekiyor. O yıkıntı hali e, bence daha iyi. Gelenekler de yıkıntı halinde kalsın. E, yıkıntılarda e, dolaşmak bence yeniden <gülüyor> inşa edilmiş. E, gelenekte e, dolaşmaktan çok daha iyidir. Bugünkü sanatın işlevine baktığımızda kara mizaha veya işte yıkıntıyı restore etmeye ne kadar namzet, ne kadar bununla yükümlü ...diye sorduğumuzda... ona baktığımızda... ...yine e, sanat kazası kitabında... ...Polviglion'un verdiği bir yanıt var... ...komedi trajedi meselesiyle ilgili hmm. olarak... ...bugün de özellikle Fransa'da... ...trajediden geriye hiçbir şey kalmadı... ...artık trajedi yazarları yok... ...onlara kötümser gözü bakılıyor... ...tüketim toplumunda iyimserlik... ...rağbet görüyor... ...bir tür... ...geçen hafta da sen hmm. bahsetmiştin... ...kastrasyon, rehavet, rahatlama... Hmm. ...materyali olarak bakılıyor... Hı -hı. Ee, ...belki de günah çıkarıyoruz. Yani bunu yaparak... Şey, ...günah kimse... son çağrı evet. bize herhalde sanatın kendisi yapıyor. Trajik olanla yüzleşmek istemiyorlar aslında. Yani bugün e, dünyada e, gördüğümüz... ...özellikle batı ve batı gibi düşünenler, yaşayanlar... ...trajik olanla karşılaşmak istemiyor. E, belki o trajik olan... Ee, tıpkı Yunan tragediyalarında e, ortaya çıkan e, trajedi gibi aslında bir tür karar anı yani e, bir karar vermemiz gerekiyor ya da bir aporia durumu çözümsüz açmaz bir durum ve çözüm aramamız gerekiyor ama biz o tragediyayla karşılaşmayarak e, hep erteliyoruz e, sorunları trajediyle herkes e, özellikle ekranlarda üretilen işlere baktığımızda o işlerden herkes memnun çünkü orada trajedi yok. Ee, ve e, Körfez Savaşı'ndan söz ettin. Körfez Savaşı'nda batıda dolaşıma giren e, görüntüler hatta canlı yayınlandı değil mi? Ve bir tür bilgisayar oyunu gibi e, algılandı. E, ve zaten e, Bodlu Yarın'da hani simülasyon e, kuramına e, birebir denk düşen bir imge üretimi vardı. Dolayısıyla biz... Trajik olanla hiç karşılaşmıyoruz ve hayatlarımızda kaç, bundan kaçınıyoruz, öyle kuruyoruz gibi. Burada Sarkis'i de anmak lazım. Sarkis'in dünya kültürüne ve dünya kültürünün kendini nasıl var ettiğine bakışında sürekli vurguladığı bir tabirdir. Craig shots, e, hazine ganimeti olarak hı hı. E, ya da yağma ganimeti olarak belki de e, bakar müzelere birer depodur onlar için. Yani Sarkis için o depolar aslında sabıkalıdır ve o depoda yer almak, belki de almamaktan daha kabahatlidir yani. Böyle bir bakışı var Sarkis'in. Ee, bunu da belki evet, evet. parantez içinde vermiş olalım. müzene işe yarar? Böyle bakmakta fayda var bazen de. Yani müzeler e, ne kadar çok özellikle Fucrisler Marinetti değil değil mi? Futurist manifestosunda hı hı. müzeleri yıkmayı, e, yakmayı öneriyordu. Çünkü bellek yerleri bir ölçüde. E, hızı e, öne çıktığı, çıkarıldığı bir toplumda... ...zaten e, sen de e, kitaptan bahsettiğin, Paul Virilio'dan bahsettiğin... ...hakikaten hız, hızı en iyi çözümleyen e, felsefecilerden bir tanesi... Hızın aslında hiçbir şeye tahammülü yok. Ne müzeye ne belleye. Ve eskiden o hakikaten yavaşlık mekanları olan müzeler bugün tabii ki dönüşmüş vaziyette bir tür hız mekanları haline gelmiş. Bu hız mekanları tamamen o tüketim toplumuna denk düşüyor. Biliyorsun artık hangi müzeye girersen kafeler alışveriş mağazaları çeşitli nesneler bir tür eğlenceli eğlenceli hale getirilmiş ve hız yapıyoruz zaten müzenin içinde de durmaya ve düşünmeye zamanımız yok diyeceğim ama var ama içimizdeki saat bizi hız yaptırıyor ya da içimizdeki makine bir an önce o kafeye alışveriş mağazasına ulaşmak istiyoruz alışveriş yapınca iyi hissediyoruz kendimizi sanırım Bugün yine bir yıl dönümü Ford T modelinin e, ilk kez seri üretiminin başladığı e, gün olarak kayıtlara geçmiş. Tarihte 25 falan galiba öyle. Hmm. Şimdi tam net hatırlamıyorum. Az önce baktım ama 20 küsür. Şimdi T modelinin seri üretimin başlaması, sanatta seri üretimi de bana çok ilişkili, çok haklısın Evrim. Dolayısıyla biz bugün herhangi bir kültür kurumunun e, haznesinde e, olan işçileriz. Onların etkinliklerini tüketmekle yükümlüyüz. E, o kadar kibarca bu konuda baskı görüyoruz ki cep telefonlarımızdan, e-postalarımıza efendim işte dediğimiz bu etkinlik kültüründen bizi Hı -hı. her aybaşı ya da her hafta Hı -hı. etkinliğe promosyona davet eden bu etkinlik kültüründen çeşitli e, uygar, e, cömert e, tavırlara ciddi anlamda bazı kültür fabrikalarının e, gönül e, işçileri haline aslında getiriliyoruz. Sadece bizden istenen onu tüketmek, orada mevcut olmak ve o etkinliğin kobayı gibi aslında davranmak. Evet. Neden kobay gibi diyorum? Çünkü oradaki her davranışımız, oradaki mevcudiyetimiz, giriş çıkış sayımız biliyorsun aslında kontrol ediliyor. Kayıt altına alınıyor. Davranışlarımız oraya, anket defterine veya sergi açılış defterine bıraktığımız izlenimlerimiz çok ciddiye alınıyor. Bunu tamamıyla e, seslendiriyorum. Küçümsemek için söylemiyorum. Hı hı. Bu bir artık metot. Küresel bir metot. Hatta geçenlerde şey de çok tartışıldı ya. Contemporary İstanbul'daki sanat neydi? Sanatsever kredisi. Yani, <gülüyor> değil mi? Sonra kendilerini şey diye savundular. Hayır, dünya bankalarında bunun örneklerini görebilirsiniz falan diye. Evet, evet. Bir banka e, koleksiyonerler ya da sanat yapıtı satın alacak olanlar için sanat kredisi veriyordu. Şimdi banka adını da söylemeyelim ama bu hakikaten ilk kez oldu. Çünkü daha önce işte ev, araba almak için kredi veriliyordu. Ama birdenbire e, böyle bir... ...teklifte bulundular bizi... Hı hı. Hı. Aa, ...ilginç tabi... ...birdenbire... ...ve aynı biliyorsun hı hı. E, banka ana sponsoruydu... ...fuarın ve hı hı. girişte... E, hı hı. ...normal kasadan çok... ...ATM gibi şey vardı... <gülüyor> evet. ...kredi kartı kasa, gişesi vardı... ...bu da bence çok... E, Konten... ...kendi kendiniz gösteren bir... ...kontempleri, ticari bir, bir... ...bir şey yer... ...satışa yönelik, tamamen satışa yönelik... ...tasarımı öyle ve işlerin çoğu da... ...öyle tüketime yönelik... E ...dolayısıyla e, sponsoru olan bir bankada... E, ...gelenlere destek vermek istemiş olabilir... ...bunda ne gibi bir art niyet arıyorsun? Tabii. <gülüyor> Sonuçta... E, ...süpermarkete girdiğinde her şeyin... ...bir son tüketim tarihi vardır... E, ...fuara da ve eğer güncel sanatı satan hmm. bir fuar olduğunu biliyorsak her şeyin e, ömrünün günlük olduğunu, e, yarın öbür gün çöpe atılacağını hmm. öngörerek girmekte fayda var. Kesinlikle. Ya da bunun faturasının yarın önümüze koyar, hmm. koyulacağını e, düşünerek hmm. bunları satın almakta fayda var. Bunun içinde çeşitli biliyorsun satış danışmanları mevcut. Tıkkı sağ, sağlıktaki dia, diyetisyenler gibi hmm. pardon hmm. <gülüyor> sanat danışmanlarımız mevcut. Hmm. Ben onları artık niyetisyen diyebilirim. <gülüyor> yani nasıl bir sanat yapıtı tüketeceksiniz ve bunu nasıl tüketmeniz Aynı, gerekiyor? Bu ne kadar uzun ömürlü olabilir? sağlık Ne kadar sağlıklı, ne kadar Tabii. obez olursunuz ya da Tabii, olmazsınız. Tabii. E, yararları nedir, zararları nedir gibi. He. Tamamen diyetisyen. Çünkü her şey yeme içme meselesi. Sanatı da yiyoruz. Bu arada hakikaten yemek... E, yemekle iş e, yapanlar vardı değil Tabii. mi? Yani e, bir yemeği, yemeği bir yapıt olarak e, sunanlar vardı bu arada. O geldi. Evet. Hatta gerçeküstü tablolar var değil mi? Böyle portreler, Hı -hı. çeşitli Hı -hı. meyveler, sebzelerden. 19. cinsiyonluğuydu galiba. Hı -hı. Peki. E, çok art niyetli bir konuşma oldu. E, artık bütün dinleyicilerden özür diliyoruz. Teknik Masada Feryal'e çok teşekkürler. Kulağınızı birazcık